Nur suresi 60. ayetle ilgili bu ayet-i nasıl anlamamız gerekiyor diye. Ayetin meali şöyle hocam kısaca artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan kesilmiş e, ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetlerini göstermede ve dış elbiselerini e, çıkarmalarında kendileri için bir sakınca yoktur diye bir meal var. Bu ayeti nasıl anlamamız gerekir hocam? Buyurun. Şimdi ayet i kerime aynen şöyle. Ve olsunlar ki, Allah'ın izniyle. Ve olsunlar ki, Allah'ın izniyle. Ve olsunlar ki, Allah'ın izniyle. Ve olsunlar Ve olsunlar ki, Allah'ın izniyle. Ve olsunlar Şimdi bu kadınların tabii örtünmeleri genç kadınlardan farklıdır. Tabii. Genç kadınlarda müsamaha görmeyecek hususlar bunlarda müsamaha görebilir. Evet. Mesela diyelim ki bunlar çarşafsız, mantosuz, normal diyelim ki elbisesiyle ev, ev en tarihiyle dışarıya çıkarlarsa Hı. yadırganmaz. Mesul de olmazlar manada. Mesul olmaz. Sadece örtünecek yani normal elbiseyle. Hı hı. Normal evin içinde dolaşabileceği hı hı. E, normal günlük elbisesiyle üzerlerine mantu veya çarşaf yahut ihram gibi bir şey almaksızın, aba gibi bir şey giymeksizin de dışarıya çıkabilirler bunlar. Ancak gayremüteberricatin bir ziynetin ziynetlerini veya ziynet yerlerini göstermemek açık saçık dolaşmamak kaydıyla gayremüteberricatin bir bizine bu. Yani gerdanını açmayacak mesela. Veyahut da ne bileyim kollarını şuraya kadar açmayacak e, zinet yerlerini. Evet. zinet derken zinet yerlerini kastediyor. İşte ayağa takılan halhal yerleri mesela hı hı. bacağının yarısına kadarını açamaz misal. Yani. yani. Ama eli, yüzü açık. Mantosuz, ihramsız, çarşafsız, normal bir entari ile dışarıya çıkabilirler. Bunu kastediyor. Ama ayetin sonunda buyuruyor ki Cenab-ı Allah iffetli davranmaları yani daha titiz davranmaları bu hususta hı hı. onlar için daha hayırlıdır, onlar hı hı. için daha iyidir. Yani illa da e, ben yaşlandım, e, ferace giymeyeyim, e, ne bileyim işte manto, çarşaf giymeyeyim derse bundan dolayı günahkar olmaz ama bunların giyinmesi daha hayırlıdır kendileri için. Teşekkür. Allah hakıyla işiten, hakkıyla bilendir. Evet. Ayet-i Kerime böyle.